Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra Buzayı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık delil verdik. Yes. Ben quandissa musa İzlediğiniz için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 شكن من ما انا Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Baba.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 İzlediğiniz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 اينَ إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَ إِلَى نُوحٍ دِيهِ وَأَنُحْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. وَرُسُولٌ قَدْ قَصَصْنَا عُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُولٌ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ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 rusulam mubessirun ve munzir وَكَالَ اللّٰهُ عَز۪يزًا Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah kafidir. Lâkin illâhu yeşhedü İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnnel lezine keferu an sebi'li illahi İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları bir yola iletecek de değildir. İn Ancak orada ebedi kalmak üzere cehennem onları yoluna iletecektir. Bu da Allah'a çok kolaydır. <gülüyor> وَكَانَ Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak O'na iman edin. Eğer inkar ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Allah, Geniş ilim ve hikmet sahibidir. <Gülüyor> وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأرض وَكَانَ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 3, 7, 1 in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 إن مرؤن هلك ليس له ولد ولغ أخته فلا ذا نصف ما ترك وهو. فإن كانت تفنتين فلا مث مما ترك وإن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 Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Ya...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 اليوم <تصفيق> يئسا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 bu size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da nehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Kim inanmayı kabul etmezse, onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır. <gülüyor> المحصنات من المؤمنين İman edenler, Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedip, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünüp oldunuzsa boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız, Temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Ya! وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكابين وإن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 neden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir. Onlara bağışlama ve büyük mükafat vardır. tekrar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir. Vallzinekefen vekzevu bi ayatina ulika <Sessizlik> ashabul jahim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 ايدي انكم منكم واتقوا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 Altyazı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 آمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارٰى أَخَذْنَا مِنْ فَاقِهِمْ فَلَنَسُوٰ حَرْثًا مِّمَّا ذَكَرُوهُ مِمَّا ذَكِّرُ بِهِ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 Apaçık bir kitap geldi. Ya ahle'l kitabı kad ca'akum rasuluna yubayyinu lekum kefiran mimma kuntum tukfune minel kitabı.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 Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, doğru bir yola iletir. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النوم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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن ولله ملك السماء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 يغفر لمن يشاء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 وَبَيْنُ لَكُمْ عَنَافَةٌ فَتَرَتِّنٌ مِنَ ال...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 mudukan wa ey kalmim, allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin yoksa Kaybederek dönmüş olursunuz. Ya kovudukul ırdal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 Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Oh yeah. Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır dedi. <gülüyor> Allah, öyleyse orası onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme, dedi. <Sessizlik> fil Onlara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 إذ قربا قربا نفت من أحد جما يتقبل من الآخر فتقبل من Yutakabir And olsun ki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 وكأنما قتل الناس وَأَن قَالُوا إِنَّهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ لَفِي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 ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي قتلو أو يصروا أو وعيدهم أو تقطع عيدهم وأرجلهم. <gülüyor> Ancak siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. İn lillazîna kâfiru min kadrî O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Ya eyyühellezine amelut, ve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 ومثله ماه لأستدو به من عذاب أو من القيامة ما تقبل منهم. لو أن Ateşten çıkmak isterler. Fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Yuri!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 سارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا نل الكذب سمعوا الآخرين لم يأتوا أولئك الذين لم يرد الله أن يطير قلوبهم لهم في الدنيا hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah, adil olanları sever. Ve <gülüyor> وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 بِغِيفٍ فَجْوًا قَنْفَرًا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 gile inananlar Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır <Sessizlik>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 di kelime beni yediği min el kitabı تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ rukunni ja'alnakum shir'atan Dragon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 Günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır. وَاَلِحْكُمْ بِمَا وَلَا Ma anzal Allahu yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır <gülüyor> من الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin zira onlar birbirinin dostudurlar İçinizden onları dost tutanlar onlardandır Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez <gülüyor> صَٰهِلِيَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يتور لهم منكم فإن منهم إن الله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 سُبْحَانَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا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 Inna al-muminin, ke fa'lullahu sizin dostunuz ancak Allah'tır Rasulüdür. İman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. <gülüyor> Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. <gülüyor> Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun eğer müminlerseniz. Ya, من قبلكم والكفاء أولياء واتقوا الله إن Namaz'a çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. <gülüyor> ذَٰلِكَ Şöyle de. Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ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 سبحان الله من لا Yanınıza inkarla girip yine inkarla çıktıkları halde size geldiklerinde inandık derler. Allah gizlediklerini daha iyi bilmektedir. <Sessizlik> وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür. <Sessizlik> din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya işledikleri ne kötüdür la <gülüyor>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 قلت أيديهم بِمَا بما قالوا بل يداه مبسوقتان ينفق كيف يشاء 129. وقضيانا وكفرا 110. وألقى kitap iman edip sakınsalardı herhalde kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık <Sessizlik>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 توراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم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 Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Ya ay yar Rasul ben, ma uzil ilayk miru Rabbi wa illa taffar fa ma و والله يخص منك Kitap Ehli Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça bir şey üzerinde değilsinizdir, de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme. Ulyen شيء حتى تقيم التواتر الإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قَوْمٌ edenlerle Yahudiler. Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. İn Men <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> amanna ki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 ثم كَانَ الله عليهم ثم مِنْ عِبَادِهِ كثير منهم عَدْلٍ بصير بما يعملون بِمَا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 لقد كفر الذي فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله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 وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس <Sessizlik> Hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanmayı dilemeyecekler mi? Allah çok yarlı çok esirgeyicidir. Hala <Sessizlik>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 لا <تصفيق> تتبعون İsrail oğullarından kâfir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. <gülüyor> İşledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. K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 Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve O'na indirilene iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır. <gülüyor>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 تَنَجِّدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَن تَجِدَنَّ أَكْرَمَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَالُوا كَانُوا أُولِي bunlukla birlikte, bunlukla birlikte, bunlukla birlikte, bunlukla birlikte,